Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yasin suresinin inşallah Celale'in tefsirinden izahını yapmaya çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Suretü Yasin. Mekkiyetun ev illa kavlu ve izah hile lehum enfiku hariç el-aye ev medeniyetun sintani ve semanlığını ayet veya medeni olduğu da bu Birçok surenin başında bu şekilde olur. Ya Mekke veya Medeni denilir. Bazı ayetler hariç olunur. Çünkü sureler tümüyle hepsi bir kerede nazil olmadığı için mesela Alak suresi gibi değil mi? Mesela 19 ayet ama ilk 5 ayeti geliyor. Daha sonra diğer ayetler geliyor. Birden hepsi mesela gelmemiş oluyor. Ha, bu da ne yapmış oluyor? 82 ayet kelimeden kerimeden müteşekkil. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allah-u âlem bi muradihi bi. Yani... Kur'an-ı Kerim'de biz onu daha önce de uzunca detaylı ifade etmiştik. Adını hurufu Mukatta'a dediğimiz kesik harfler Allah ile Resulü arasındaki bir şifredir. Bir şifredir. Mesela Yasin konusunda "Ey insan" denilmiş, "Yemesin" Ey insan" şeklinde bir anlam verilmiş. Mesela şairin biri bunu güzel ifade ediyor. Hatta ben de size bunu bir soru olarak sorsam, acaba anlaş anlayabilir misiniz? Şöyle bir dörtlük olarak. Aşık oldum bir mime. İnciler dizilmiş cime. Cim öyle bir cim ki eliften gaf getirir mime. Ne olmuş oluyor? Aşık oldum bir mime. İnciler dizilmiş cime. Cim öyle bir cim ki eliften gaf getirir mime. Burada mesela ne var? Mim var. Elif var, gaf var. Yani, yani buradaki ne, aşık oldum bir mime. Yani Muhammed'e. İnciler dizilmiş cime. Cim Cebrail. İnciler Kur'an ayetlerini getiriyor ya. İnciler dizilmiş cime. Cim öyle bir cim ki. Yani Cebrail öyle bir cim ki. Cebrail ki. Elif'ten gaf getirir mime. Yani Allah'tan Kur'an getirir Muhammed'e. Mesela burada nedir? işte elif, mim, cim bir şifredir. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'deki huruf-u mukatta dediğimiz kesik harfler de Allah ile Resulü arasındaki bir mesajlaşmadır. Bir şifredir. Buyur. Onu bu şekilde ifade edebiliriz. evet. Yani ama gerçek muradın ne olduğunu elbette ki Rabbimiz daha iyi bilir. Ve وَالْقُرْعَانِ الْحَك۪يمِ Hikmetli olan Kur'an'a yani içerisinde haşa, hikmetin zıddı abesiyettir. İçerisinde abes bir şey olmayan tamamen hikmetle dolu olan o Kur'ana yemin olsun. El muhkemî bir aciye bin nazmi ve bediî maani. Gerek dizilişi cihetiyle, gerekse içerisindeki manaların harikalı harikalığı cihetiyle muhkem olan, sağlam olan, güçlü olan o Kur'ana, hikmetli olan o Kur'ana yemin olsun, kasem olsun. Yani Rabbımız kendi kelamına yemin ediyor. Yani bu aslında ne için? Onun azametini, büyüklüğünü, harikalığını ifade sadedinde. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın yeminine ihtiyacı yoktur. Yani bu bize işin kuvvetliliğini, güçlülüğünü ifade etmek için belirtilmiş oluyor. İnneke ya Muhammed muhakkak ve elbette ki ey Muhammed sen leminel murselin. Neysin? Gönderilmiş olanlardan, yani resullerden birisin. He, ala Buradaki ala nedir mütaallikum bir makbule? Önceki ne? olaraktan, ey Muhammed, sen gönderilenlerdensin. Ne üzere? Allah sıratin mustaqim, istikamet üzere, dost doğru bir yol, yol üzere, ana yol üzere. Yani şarampule yuvarlanma da, yolun ortasının da ortasında, istikamet üzere, dost doğru bir yol üzere gönderilmiş rasullerdensin. Ey yar, tarik-i önce geçmiş peygamberlerin yolu üzerinde, üzerinesin. Onlar ne güzel meydi? Et-tevhid Tevhid ve hidayet üzerine olan o peygamberlerin sen de yolu üzerinesin. Ve tekeedu bil-kasemi ve gayrihi reddu kavli'l-kuffari lahu. Niye burada Cenab-ı Kasem'i kullanmış? Kaden kafirlerin efendimiz hakkında söylemiş olduğu şu sözden dolayı. Onlar ne demişti Efendimiz'e? Leste mürselen. Ya Muhammed sen Resul değilsin, elçi değilsin. Sözlerini reddetmek amacıyla Rabbimiz ne yaptı? Leminel mürselin. İnneke leminel mürselin. Yani tahkik ile, lam ile, inne ile tahkik ederekten muhakkak ve elbette ki sen gönderilmiş olan Resullerdensin diyerekten Rabbimiz... Kur'an-ı Kerim'de buna çok şahit oluyoruz. Yani... Her konuda Rabbimiz Efendimiz'i sürekli savunuyor. Bak, Efendimiz'e başkaları hücum ediyor ama Rabbimiz Efendimiz'i savunuyor. Efendimiz'i müdafaa ediyor. Efendimiz'in namına Allah konuşuyor. Allah onları reddediyor, tekzip ediyor, yalanlıyor. Öyle olmadığını, doğru olduğu, ne olduğunu Rabbimiz Efendimiz'in adına ve namına belirtmiş oluyor. Tenziler aziz fi bilkiyi. O Allah nedir? Aziz olan Allah'ın o Kur'an'ı azimışan bir indirmesidir. Fi'lkihi mülkünde izzet sahibi, güç kuvvet. El aynı zamanda bir -e bihalqihi, mahlukatına da gayel rahmet içerisindedir. Değil mi? Allah'ın rahmeti olmasaydı hadis-i Kutsi'de de ifade edildiği gibi bir cüra, cürane bir avuç. Kafirler bir avuç su içemezlerdi. Size birisi bir hakaret etse, ondan sonra bir su verir misin dese, kolay kolay verir misiniz? Vermezsiniz, hakaret etmiş. Şimdi düşün ki adam inanmıyor. 60-70 sene, 80 sene Allah'a küfür ediyor, inkar ediyor, nankörlük ediyor. Allah onun suyunu kesiyor mu? Kesmiyor. Yiyeceğini kesiyor mu? Kesmiyor. Havasını kesiyor mu? Bir vanayı bir dakika kapatsa Allah, onun se nefes vanasını bir dakikalığına kapatsa, İşi bitti. Bak demek ki mahlukatına karşı ne kadar rahmetli Allah, ne kadar merhametli ki küfredene dair, inkar edene dair, kabul etmeyene dair 80 yıl icabında müsaade edip rızkını kesmiyor. İçeceğini kesmiyor, nefesini kesmiyor, rızkını veriyor. Onun için şu unutulmamalı, Bediüzzaman'ın da dediği gibi Allah imhal eder ama ihmal etmez. İmhal neydi? Mazisini alın imhali. Yani Allah mühlet, mühlet ve süre verir ama asla ihmal etmez. Göz ardı etmez. Ama süre verir. 80 seneye kadar Allah ona bir süre tanır. O süreden sonra hala küfür ve inadına devam ediyor ise o zaman onu ne yapar? İhmal etmez. Göz ardı etmez. Cehenneme layık cehennem cezasını da, hapis cezasını da ona verir. O aziz ve rahim olan Allah tarafından indirilmiş o Kur'an-ı azim niçindir? Bütün zirebihi, içerisindeki hakikatlar ile, Efendimiz'e gönderilen o Kur'an ile uyarmak içindir. Kimi? Kavmen, bir kavmi. Muteallikum bitenzim, oraya mütealliktir. O kavim ne, ne, durumları neydi? Ma un zire Onların babaları uyarılmamıştı. Diğer bir ifadeyle onların babalarına peygamber gönderilmemişti. اَيَّانِ لَمْ zarufi ف۪ي زَمَنِ الْفَتْرَةِ Fetret zamanında, gideyim Hz. İsa ile Efendimiz arasındaki süreye fetret asrı diyoruz. O fetret asrındaki olan insanlar sorunlu değildirler. Haa İmam-ı Mağturi diye göre sadece Allah'ı bilmek ve bulmakla yükümlü, Diğer dini yükümlülükleri söz konusu değil ama İmam-ı Eş'ari'ye göre şafiilerin fıkıhtaki şafilerin, itikattaki mezhep imamı olan İmam-ı Eş'ari'ye göre o insan Allah'ı bulmaktan da sorumlu değil. Niye? Çünkü ayet-i de diyor ya وَمَاكُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّانَ بَاسَا رَسُولًا Biz bir topluma bir peygamber göndermedikçe onları cezalandırmayız. Ama İmam Maturidi Hanefi mezhebine fıkıhla mensup olanların itikattaki mezhep mahmu olan İmam Muhammed Maturidi. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim peygamberin o Rabbimizi arayışı var. Yıldıza bakıp, arkasından aya bakıp, arkasından güneşe bakıp hepsinin sonunda da "Kârile la uhibbul afilin. Sönüp giden, yok olup kaybeden şeyler benim Rabbim olamaz." Onlar benim Rabbim değildir. O halde benim Rabbim öyle bir Rabb'dir ki ne biter, ne tükenir, ne söner, yok olmaz. Sürekli var olandır diyerekten. Bu da istinaden. Bir de Efendimiz diyor ya, İslam. Her doğan. He, İslam fıtratı üzerine doğar, Müslüman olarak doğar. Yani doğuşunda, vicdanında, yapısında Allah'ı bilebilecek ve bulabilecek bir durum olduğu için en azından aklıyla Rabbisini bulması gerekir. Fevhum onlar o kavim, ondan bunların aba, ecdatlarından önceki kavim gafilun, anil imani ve rüşdü. Gerek iman gerekse doğru yolu bulmak konusunda gaflet içerisindeydiler, habersiz idiler. İşte habersiz olup da kendilerine peygamber gönderilmemiş, abaları, ecdatları uyarılmamış olan, bir kavmi, böylece Cenab-ı Hak bu Kur'an'ı, yemin ettiği Kur'an'ı göndererek onları uyarmak istemiştir. لَكَدْ حَقَّ الْقَوْلُ Söz muhakkak ki hak oldu. Kur'an-ı Kerim'de helaki ifade eden cümleler, حَقَّ <Sessizlik> الْقَوْلُ Artık hani hakimin kalemini kırıyor ya, hakim kalemini kırarsa ne olur? Artık hüküm gerçekleşti, İdam kararı. İdam kararı verildi mi, bunun üzerine kalemini kırar hakim. Aynen onun gibi Kur'an-ı Kerim'de de helak edilecek kavimler la kad hakqal kavl hakqal kav. söz hak oldu wacebe Allah akserinin bil azabi onların çoğuna azab ile söz hak oldu yani onlara karun gibi değil mi? Yani Hazreti Musa'nın kavmi gibi Ad Semud kavimleri gibi onlara gelen belalar böylece onların üzerine vacip oldu, hak oldu. Niye? Çünkü fe'lün minun el ekser. Çünkü onların çoğu iman etmiyordu. O çoğu iman etmeyen kavme Allah'ın azabı vacip olmuş, gerekli olmuş oldu. İnna cannafi anaqih. Biz onların boyunlarına ağlalen bi'en tudamu ileyha el eyy li'enne'l gullal yecmu'u el yada ila'l unukih. Mesela bunu bazen belki filmlerde de görürsünüz. Yani insanlar mesela boyunlarından bağlı olaraktan bu şekilde kolları, elleri, boyunlarına ulaştırılarak zincirlerle bağlanırlar. O cehenneme götürülen insanlar da boyunlarından boyunduruklarla, zincirlerle muhakkak ki biz onları bağladık. Fehiyye onlar yani el eyyidil mecmuatu, o kolları bağlı olanlar. Kolları kelepçeli, zincirlerle bağlanmış, boyunlarından bağlanmış olanlar, nereye kadar o boyunlarına? ile <gülüyor> elkani, çenelerine kadar. فَا جَمُوا ذَقَنْ وَهِيَا الْمُشْتَنِيُوا لِحْلِيَيْنِ لِحْلِيَيْنْ وَيَا Yani iki sakalın birleşmiş olduğu nokta. Buraya kadar ne yapıyor? Zincirlerle buraya bağlanıyor. Niye buraya kadar zincirlerle bağlanıyor? Hikmeti şu. فَا <gülüyor> هُمْ Artık onlar öyle hale gelmişler ki Rafiu ona Kafaları kalkık bir vaziyette. Kafaları kalkık öyle ki la yastığı ona kafa daha kafalarını indirmeleri mümkün değil. Ona güç yetiremezler. Kafalarını indirmeye güçlerini yetireveri. Bu da ayrı bir eziyet. Yani zincirlerle vurulmuş olsa bir derece önemli değil. Şöyle önemli de kafasını eğer rahat eder. Ama bir de dik tutuyor, düşünürüz ki kafasını eyyemiyor, eziyet içerisinde bir eziyet olmuş olur. Ve hâdâ Bu bir örnektir, temsildir. Kur'an bu temsili veriyor. Vel murâdû, bundan murâd şudur ki ennem onlar yaz yez'inûne bil iman ve lâ yehfadûne Çünkü onlar iman izanı inancı içerisinde olmadıkları gibi kafalarını bir kerecik olsun secdeye koymadılar, kafalarını eğmediler secdeye bir kere kafalarını eğmedikleri ona ceza çünkü el ceza onun cinsil amel amel nedir? cezanın cinsindendir ceza amelin cinsindendir bunların ameli neydi? başlarını secdeye koymamalı iman konusunda bir inanç içerisinde olmadıkları için he, madem kafanı secdeye koymuyor musun o zaman gör bakalım böylece kafaları dik bir vaziyette böyle bir eziyete mustar olurlar وَجَعَلِنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِهِمْ سَدَّنْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّنْ Biz onların önünden de, onların arkalarından da setler yaptık, engeller yaptık. اَبِي فَتِحْسِينِ سَدَّنْ سَدَّنْ فَاَخْشَيْنَاهُمْ Ve biz onların gözlerini de perdelidik. فَهُمْ <gülüyor> <gülüyor> Artık onlar görmezler çünkü gözleri de perdeli bir vaziyette. Bu da nedir? temsilun eyden, aynen yukarıdaki gibi. Eyden, diğeri gibi, önceki gibi. Bu da bir temsildir. Lisede turukul imani aleyhim. Niçin? Çünkü onlara imanın yolu kapalı olduğu içindir ki onlar artık görmezler. Hani rivayete göre Efendimiz ve sellem hicrete mezun ve memur olduğu sırada değil mi? Etrafını sarmış olan müşriklerin önünden geçerken bu ayeti okuyor. O müşrikler Böylece gözleri kapanıyor, uykuya dalıyor. Efendimiz de üzerlerine üfleyerek bu ayeti okuyarak "Yarattımcı annamın beyni eğeyim sedden ve minhalfihim sedden fe fe Ve artık onlar gözleri kapanmış bir vaziyette uykuya dalıyor. Efendimiz arasından böylece görünmezlik tabir caizse ayetini okuyarak geçmiş Medine'ye doğru yol almış oluyor. Ve Seba aleyhissalem Onların fark etmez. Müsavidir, eşittir. Neyi? enzer <gülüyor> enzertöv. İster uyar onları. Em nem İster onları uyarma. Onları uyarsan da, uyarmasan da fark etmez. Niye? La <gülüyor> yü'minun. Çünkü onlar iman etmezler. Yani çünkü gözleri kapalı, kalpleri kapalı. Sümmün bükmün o'myün. Fövün la yercüvün. Bütün duygularıyla kapalı oldukları içindir ki artık onlar iman etmezler. Evet. Ancak kime fayda eder? innema Ancak tunzirû yenfeu inzâruke. Senin uyarman ancak fayda verebilir. Kime fayda verebilir? Men o kimseye ki ittiba zikra, O zikre tabi olmuş. O zikirden kasıt yani Kur'an'ın bir adı da zikirdir. El-Kur'ane. O Kur'an'a tabi olan insana senin uyarman fayda eder. O Kur'an'a tabi olmamışsa sen onu ister uyar İsmet uyarma. Bu ona bir fayda vermez. Daha kime fayda verir? Ve rahmane bil gaybi Görmediği halde değil biz Allah'tan korkuyoruz. Rabbimizi görüyor muyuz? Ya. Görmüyoruz. İşte bu büyük bir lütuf. Onun için Rabbimiz bunu özellikle ve haşiyer rahmane Rahman olan Allah'tan korkan kimseye ancak fayda verir. O Rahman olan Allah ki bil gayb. Görüyor mu? Yok görmüyor. gaybi olan görünmeyen Rabbisine, Rahman'a Karşı kalbinde bir haşiyet, bir korku olan kimseye senin o uyarman bir fayda eder. Ondan korkuyor oysa onu görmediği girmiyor. halde ondan korkan kimseye fayda verir. Febeşhirhu onu müjdele. Yani hem görmeyip de korkan hem o Kur'an'a uyan tabi olan kimseye ey Habibi müjdele ne ile? Bir mağfiretin. Yani bazen devletler şunu yapıyor. Diyelim ki anlaşma ile amacıyla tutuyor. Diyelim ki borçlu olanların borcunu siliyor. Bağışladım diyor. Tamam borcunuz vardı diyor devlet bana. Hepinizin borcunu sildim sıfırladım. Bu büyük bir sevinçtir. Yani para vermesinden daha çok borçlarını silmesi daha önemlidir. Çünkü borç bir yükümlülüktür. İşte mağfiret de öyledir. Şimdi düşünürüz ki günah yüküyle Rabbimizin huzuruna gittik. Sırtımız kamburlaşmış. Neden dolayı? Günah yükünden dolayı. Allah bir anda diyor ki sırtındaki yükü aldım, kamburu aldım. Sırtındaki kamburu aldım diyor. Kambur gitti. Yani yük gitti. Bu ne ile oluyor? İşte bir mağfiretin. Bağışlama ile oluyor. Bağışlama ile Cenab-ı Hak ne yapıyor? Onu müjdeliyor. Ve Ecrin Kerim. O da yetmiyor. Bu sefer büyük bir ücret, ödül veriyor. Hem sırtındaki günah yükünü alıyor, bir de üstüne üstlük para veriyor, ödül veriyor. O da ney? Hüvel cemme. O da cennet. Cennet gibi bir ödülü de Cenab-ı o insana ikram etmiş oluyor. <gülüyor> ha, i̇nna nahnu. Muhakkak var. Oysa nahnuyu kullanmasa innanın içerisinde değil mi? Nefs-i mütekalmın manu hayır. ediyor. Efendim? Ha, tehkidi i lafzi. lafzi olmuş oluyor. Yani lafzen ne yapıyor? namr ifadesiyle yoksa kendilerinin inna'nın içerisinde var. Muhakkak ve elbette ki biz, biz. Biz var ya biz. Bak biz var ya biz. Öldükten sonra tekrar insanları yaparız? Dillitiriz. Ve bi yazarız. Fil il mahfuz. Leyl-i Mahfuz'da dün de ifade ettiğim gibi Nebe Suresi'nde değil mi? Her şeyin kayıtlı olduğu, yazılı olduğu ana hard disk, ana arşiv, ana kaynak <gülüyor> Leyl-i Mahfuz her şeyin bulunduğu o yerde de biz ne yaparız? Yazarız. Neyi? Maqaddemu fi hayatim. İnsanların min hayr'in ve şerr'in. İnsanların hayır olsun, şer olsun. Önceden takdim etmiş oldukları, sunmuş oldukları, yapa geldikleri şeyleri hepsini yazarız. Noktası noktasına. Niye? Li zev aleyhi. Karşılığını vermek için. Kötüyse cezalandırmak olumsuz manada. iyiyse de ödüllendirmek amacıyla biz ne yaparız? Onların önceden takdim ettikleri, suna geldikleri şeyleri onları da yazarız. Yani hiçbir şey kayıt dışı değil. Her şey kayıt altında neyi yazarız ve Âfârehüm, onların takip ettikleri yollarını, izlerini, açtıkları olumlu veya olumsuz yolları. Ma, mesdûnne bihi bâdehum, kendilerinden sonra değil mi? Mesela kötü çığır açan. Efendimiz'in sünneti nasıl bir sünnet? Kıyamete kadar olumlu bir sünnet. Efendimiz bir sünnet yapmış, bir yol açmış, olumlu bir yol. Ama öbürü de şeytan veya o tip de Ebu Cehil, o da bir yol açmış. Ama dikenlerle dolu cehenneme götüren bir yol açmış. Onun için hepsi kayıt altındadır. Yani Cenab-ı Hak hepsini kaydediyor. Olumlu, olumsuz, bütün izlerini, eserlerini takdim ettikleri şeyi. وَكُلَّ bu bir بِفِعَلٍ يُفَسِّرُهُ Aslında bu manası şudur. اَحْسَيْنَا هُكُلَّ شَيْءٍ olması lazım. Gramer kuralı olarakdan değil mi fiil <gülüyor> fiyat, Tefsirle müfesser aynı kelime de olamaz. Ha hepsiyle müfesser müfesser müfesser müfessir. müfesser. Ha aynı kelime de olamaz. Aynı cümlede olamaz. Aynı cümlede olamaz. Ne yapıyor? Aa, mesela bazen aynı şey iyiken abudu ve iyiken esdainde olduğu. Oysa abudu iyiken Değil mi olması lazım? Orada zira bak ne yapıyor? Belirterek külle şeyin hiçbir şey hariç değil her şeyi. He. Onu ne yapıyor? Fiiliyle tefsir ediyor. Ahsaynahu biz onları hesap ettik, saydı, kaydetti. Zabatnahu, zapt ettik. Nerede? Fi İmamin Mübin. İmam Mübinde, İmam Mübinde Bediüzzaman Hazretleri o İmam Mübiyle sözler adlı eserinde çok geniş detaylı anlatıyor. Yani yine o da levhi mahfuzla alakalı olaraktan. Çünkü Allah'ın iki tane kitabı var. Biri İmam Mübin, diğeri Kitab-ı Mübin. Kitab-ı Mübin şu alemdir. İmam-ı Mübin ise her şeyin kayıtlı olduğu dediğim gibi ana arşiv. Ana harit disk. Her şeyin, hani insanın küçük çapta hafızası İmam-ı Mübin hafızası İmam-ı Mübin kendisi de kitabı Mübin. Aynı şekilde kainatı bir insana benzetirseniz kainatın hafızası İmam-ı Mübin, kainatın kendisi kitabı Mübin olmuş oluyor. He, kitab, bundan kasıt ne? Kitabın Bey'inin. He kitap mübin aslında imamın Mübeyyim değil mi? mi mübinden kasıt bu Kur'an'ın başka yerlerinde de geçer mübeyin yani beyan edici açıklayıcı izah edici bir kitapta o da nedir muvellelil evet. mahfuz o da levli mahfuz olmuş oluyor ilk sayfa bu şekilde demek ki Cenab-ı Hak burada Kur'an'a yemin ediyor Kur'an-ı Kerim'e yemin ediyor efendimizin gönderilmiş peygamberlerden olduğunu ifade ediyor müşriklerin tekziplerinden Efendimiz'i salim kılıyor ve ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın işte yaratmasını, öldükten sonra tekrar dinirtmesini de ifade etmiş oluyor ilk sayfada. İkinci sayfayı da ele alalım. Vadrib lehum Vadrib lehum Evet icall lehum meselen. Onlara bir temsil getir. Vadrib idrib Burada hani eskiden kullanılırdı. darb mesel denilir. Darbu mesela, temsil, örnek, yani de, deyim, ata manasında onlara bir deyim getir, atasözü ifade et, temsil getir. İç Allahüm metelen, mefoulun evvel. Bu metelen ne yapmış oluyor? Birinci meful He, Neyi temsil onlara getir? Ashabe. Bu da mefulü fani. İkinci meful olmuş oluyor. Neyi elkar yeter? Bir kariyeyi onlara bildir. Söyle, kıl, temsil getir, anlat, haber ver, bildir. Ne olmuş o kariyeye, o köye, o beldeye? İzca'eha, vaktaki oraya geldi. ila ahirihi, e, sonuna kadar. O kariye neresi oluyor? Antakya. Antakya'da olmuş olan, şimdi alttakinden de göreceğiz, Antakya'da olmuş olan ifade. Bedel ihtimali min. Ha bu ne yapıyor? Bedeli ihtimal. Hepsini içerisine alan bedel olmuş oluyor. Hepsine şamil bir bedel. O asha, o kariye sahiplerini. Vaktiye ki oraya Esha gelmişti değil mi? İzcə ha kariyeti El Mursalun. O kariyeye kim geldi? Elçiler geldiler. O Antakya'ya elçiler geldiler. Hasiti İsa'nın elçileri biz ersenna vakta ki o antakya'daki o insanlara biz elçilerimizi gönderdik ileyim onlara itneyni kaç tane? İki, tane i̇ki tane elçi gönderdik biz onlara peki onlar ne yaptı de bu huma o iki elçiyi yalanladı tekzip ettiler hadi ya efendimize değil mi dedikleri gibi lesdemürselen sen peygamber değilsin Efendimiz'e derlerse işte onlar da biz İsa'nın havarileriyiz, elçileriyiz geldik sizi uyarıyoruz Allah'ın birliğini size anlatıyoruz demelerine rağmen onlar bunu kabul etmediler o ikisini yalanladılar Yine ahiriyi sonuna kadar devam ediyor bu nedir? Bedelün min iz izden bedeldir izil ula yani birinci izden iki tane iz vardı geldikçe göreceğiz ondan bedeldir فَاَزَّزْنَا iki tane onlara yetmedi. Bu sefer biz ne yaptık? Takviye ettik. قَوْوَيْنَا الْإِثْنَيْنِ O iki tanesini takviye ettik. İki tane gönderdiğimiz elçiyi takviye ettik. Ne ile? بِسَالِسِنْ Bir üçüncü ile. Yani bir üçüncüyü daha onlara gönderdik. Üç kişi ettiler o elçiler. فَقَالُوا O elçiler dediler ki اِنَّا اِلَيْكُمْ Muhakkak ki biz size mursalun Gönderilmiş olan elçileriz. Biz size elçi olarak gönderildik dediler. Kalu, onlar ise o Antakya ehli ise dediler ki, maântüm Allah Allah. İlla beşer, siz de bizim gibi insansınız canım. Bir farkınız yok ki. Başka yerlerde diğer ayetlerde mesela onlar melek bekliyorlar. Melek gelseydi oysa melek onların dilinden anlar mı? Anlamaz. Yani insanlara meleğin gelmesi mantıken doğru mu? Değil. Çünkü neyi anlatacak neyi anlayacak aynı cinsten değil Onun için cenabı hani size öğretmen olarak diyelim ki bir insan değil de bir melek gelseydi anlaşamazsınız anlaşılmazdı uyumlu da olmazdı yeterli de olmazdı He, siz de bizim gibi bir illa İlla Beşe bizim benzlerimizde bizim gibi oturup kalkıyor yiyip içiyor içiyorsunuz Beşeri özelliklere sahipsiniz benzer Rahmananı bir şeyi yok canım Rahman bir şey indirmemiş ki Rahman ne indirdi? Hiçbir şey indirmemiş diye onları tekzip ettiler. Evet. He, in, buradaki in, in bazen değil mi? Ve in min şeyin illa yusebbihu bih. Bi. Ayetinde olduğu gibi. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Ayetinde. Yani in, kendisinden sonraki gelen illadan anlıyoruz ki in edatı şart edatı olsa da ma manasında olumsuzluğu da in If, if, ifade etmiş oluyor. İn, yani burada kasıptan ma. Ma el tüm. Siz değilsiniz illa tekdibun. Yok canım siz ancak yalan söylüyorsunuz. Siz gönderilmiş beşer değilsiniz. Peygamber mürsel elçi değilsiniz. Siz de bizim benzerimiz gibi bir insansınız dediler. He kalu o elçiler dediler ki Rabbuna muhakkak bizim Rabbimiz. Ya biliyor. cari mecra el kasem. Kasem yerinde car ve mechur ve Zide etettekidi bi ve Bil mi a Kapblaı ziyadetin inkari fi. Şimdi burada onlar tabii sürekli bunları inkar edince bunlar da sürekli Tabiri caizse savunmaya geçiyor. savunmaya geçiyor Manayı tehhid ederekler İna ilekümle mursalun. Gerçekten biz size gönderilmiş elçilerdeniz. Bak burada ne dedi? İnna ileykum mursarın. Burada İnna ileykum lemursarın. Daha biraz daha değil. Vallahi bak gerçekten ya. Ciddi söylüyorum bak. Gerçekten biz size gönderilmiş olan elçilerdeniz. Diyerekten ikinci ifadeyle lam, tekit edatı eklenerekten takviye etmiş oldu. Ve ma aleyna illen velâ Bize ancak gereken nedir? Apaçık bir tebliğdir. Peygamberler ve ma resul rasul bela değil mi? Ayetinde de olduğu gibi hakikaten bizlerin de bugün olsun her zaman olsun görevimiz tebliğdir. Anlatmaktır, ulaştırmaktır, duyurmaktır. Yani Rabbimiz insanları bununla sorumlu tutuyor. Kendisine tebliğ edilmemiş insanı sorumlu tutmuyor. Sorumluluktan kurtulabilmesi için ona tebliğ edilmesi lazım. İşte çocuklar sizlerin en önemli göreviniz odur. Tebliğ etmektir. Kimsenin zorla değil mi? Zorla ne ibadetine, her ne herhangi bir şeyine müdahale hakkımız da yok. Onu da Rabbimiz istemiyor. Aynen o elçiler gibi bizim görevimizdedir ve aleyna inler belağ Bize düşen apaçık bir tebliğdir. Et tebliiru'l-beyyine'z-zâhiru bil edilleti'l-vâdihati. Açık delillerle tabii önemli olan o. Yani tebliğ edeceksin ama mantıki delillerle de sunacaksın karşıdakinin kabul edebileceği müdeller delillerle müdeller delillerle ne yapacaksın? Hakikati ona sunacaksın. Tabiri caizse kaçacak delik bulamayacak artık. Ha hakikaten ya. Mantığım mantığıma yattı ya. Aklıma gerçekten yattı. Dediğin doğruymuş. Diyebilecek bir teslimiyet içerisinde açık delillerle, zahir ifadelerle, beyinlerle, beyanlarla ancak bize düşen bir tedbirdir. Sözü kim aldı? Halu. Bu sefer o Antakya'daki halktan bir kısmı dediler ki: İnna te tayyarna, teşahumuna kum. Ya siz ne uğursuz adamlar mısınız ya? Bize uğursuzluk getirdiniz. Sizin yüzünüzden uğursuzluğa düştük. anla bir sebebi kum. Sizin sizin sebebinizde, sizin yüzünüzden yağmur kesildi. Yani evvelden yağmur sanki geliyordu. Siz geldiniz yağmurunuzla kesildi. Ne uğursuz adam var mısınız? Sizin sebebinizle yağmur da gelmiyor artık. Dediler. Le'in buradaki Lam, Lam el kasemu. Kasem Lam'ıdır. Muhakkak ve elbette Lam tentahu Eğer siz bu tebliğinizden vazgeçmezseniz vazgeçmezseniz ne olur? Le mercimennekum bil bilhicareti o zaman sizi taşlarla taşlarız. Acı ederiz. Sizi taşlarız, taşa tutarız. Yani öldürürüz sizi. Yani burada niye taş çünkü daha acı verici bir durum. Yani öldürürüz demiyor, öldürürüz demiyor. Lenercümenlekin bil hicareti taşlarız. Yani eziyet çektire çektire acı çektire çektire öldürürüz. Vurey mesenlekin minna. O da onunla da yeterli olmaz. Bir de bizden size dokunur. Ne dokunur? Asruhu bul elimun ve Elem verici, acı verici bir azap olur. Acı çektire, çektire sizi taşlar öldürür. Onun için sizin yüzünüzden bak başımıza uğursuzluk geldi. Bu işten vazgeçin. He, karu o elçiler dediler ki ta irukum şu umekum. Yani yani sizin uğursuzluğunuz sizdendir. Şu umekum Maakum Sizin uğursuzluğunu sizinle beraberdir. Yani bizden kaynaklanmıyor. Sizin uğursuzluğu sizdedir. O sizde olan uğursuzluğunuz sebebine bir küfrüküm. Sizin küfrünüz uğursuzluğa neden oldu. Rahmetin gelmesine o küfrünüz engel oldu, perde oldu. He. Maakum. E in hemze istifham. Duhilet a'in. He. E in, bu da in dedi, şartı yetin. E in zükkirtüm ve uzimtüm ve huviftüm ve cevabı şartı mahsufun. E yani tatayyertüm ve kefertüm. He. Ve ve mahallül istifhami vel et ettevbihi. Böylece onları bir kınamaya içerisinde oluyorlar. E in zükkirtüm ben entüm kavmumusrifun. Gerçekten siz düşünmeyen, haddi aşan bir kavimsiniz haddi aşar size uyarıldığı halde uyarı, uyarıyı dikkate almayan uyarıyı dikkate almayan uyarıldığınız halde haddi aşan mütecavizünle hadde bir şirk hüküm. Küfrünüz sebebiyle haddi aşan bir kavim misiniz? He, yani size bir uyarı yapılmadı mı? Yapıldı. He, uyarı yapıldığı halde uyarıyı dikkate almayan haddi aşan şirkiniz sebebiyle şirkiniz sebebiyle tecavüzde bulunan haddi aşan bir kavimsiniz siz. He, bunlar bu münakaşeyi yapıyorlar iki taraf. Elçiler üç tane ve Antakya halkı bu şekilde karşılıklı bir mücadele içerisine girerken o sırada... ...vecae min aksel medine'di. Şehrin uzaklarından raculun bir adam geldi. Şehrin uzaklarından koşa koşa bir adam geldi. O kim? Habibun Neccar. Habibun Neccar adında bir adam geldi. O Habibun Neccar kâne kat bir rüsûlî. O peygamberlere iman etmişti, imanlı olan birisi. Ve o bir aksa el beledi. He, mev, ev, evi de uzaktaydı. Evi de uzaktaydı. Antakya'nın uzaklarında olup uzaktan koşa koşa gelen, yani yes'a, koşarak gelen o Habibun Neccar ne yaptı? Onların o münakaşasında onların yanına geldi. Yeşteddu adven lemmâ semiyâ ven bir bir kav o kendi kavminin kendi halkının milletinin milletinin o elçileri yalanlamış olmasından dolayı bu durum onun ağırına gitti koşarak mem memleketin Antakya'nın en ücraat köşesinden öbür tarafından koşaraktan o kişi Habbibin Ne onların yanına geldi Kale dedi o habib Ne ya kavmi nedir gizli bir orada şey var. Ya aym ey benim kavmim. He O size gönderilen elçilere uyunuz. O elçilere tabi olunuz dedi. Ittebi yumurda tekeedul il evvel. Burada ne yapıyor? He itte burada ikinci bir ittebi ile tekeedde bulunuyor. Ki bu sebebi ise o gelen elçilerin özelliklerini belirtme amaçlı. اِتَّبِيُوَ اَتَّكِيُوْ دِلِيلَ اَوَّلِ O birinci اِتَّبِيُوْ تَيْكِدَ Niye? Çünkü مَنَّا يَسْهَلُكُمْ اَجْرَن O size gelen elçiler var ya sizden hiçbir ecir istemiyor. Ecir ücret, bedel, karşılık istemiyor. Yani sizden hiçbir ücret beklemeyen, istemeyen o elçilere uyunuz. Bak para da istemiyor. Hiçbir şey istemiyor. Onun için peygamberlerin en büyük özelliği nedir? in ecr illa Allah. Bize düşen ancak ecir Allah'a aittir. Bizim ücretimiz Allah. Biz ücretimizi ondan alacağız. Yani sizin vereceğiniz ücretle yetmez. Yeterli değil. Bizim ücretimiz ancak Allah'a aittir. Bizim ücretimizi Allah verecektir. Onun için sizden bak ala risaleti elçilikleri karşılığında hiçbir ücret istemeyen bu elçilere uyunuz. Her <gülüyor> mübtedo o elçiler doğru yoldadırlar, hidayet yedirler. Feqi <gülüyor> lehu enta ala Bunun üzerine he, ona denildi ki Allah Allah. Yoksa sen de mi onlardansın? Tehdide bak yani. Yani doğruyu söyleyince onlara denil olunca vay! Sen de mi onlar gibi diyorsun? Yoksa sen de mi onların üzeresin? Ve maliyela abudu Allah aşkına ne oluyor ya? bugün insanlara da sormak lazım. Ya mübarek adam Allah aşkına sana ne oluyor ya? Hayatını yoktan var eden, seni rızıklandıran, hayatını ömrünü sürdüren bir Allah'a niye ibadet etmiyorsun ya? Neden yapmıyorsun ya? Sana bunca nimetler veren. He, Bana ne oluyor ki? dedi Beni yaratan bir Rabbe ben niye ibadet etmeyeceğim? Niye ibadet etmeyeyim? Ki o Rabbim beni yaratmış. E yani la mani alimin ibadeti el mevcudu muhtaziha varlığını varlığının gereği olaraktan, kendisine ibadet etmeme hiçbir engel olmayan bir mani bulunmayan bir Rabbe, ben niye ibadet etmeyeyim ki benim varoluşum zaten onun ona ibadeti gerektiriyor ve mahkaketül cinnle ver <gülüyor> inse ilahiyat çünkü benim yaratılış gayem o yani. Benim yaratılış gayem olan bir sebepten dolayı beni yaratan bir Rabb'e ben niye ibadet etmeyeyim? Oysa bu entum kezalik. Sizin de böyle yapmanız gerekir. Yani bana bu durum bunu gerektirdiği gibi size de gerektiriyor. Sizin de yapmanız gerekir. Ve ileyhi Değil mi? Ayetler hep sonra öyle biter. Ve ileyhi turcu. Ve ileyhil mesir ve ileyhil me'ad gibi ayetlerle dönüş onadır. Yani tilkinin dönüp dolaşacağı en son yerleredir. Her kürçü dükkanıdır. En sonu oraya dönecek. Yani bizim de elbette ki nereye kaçarsak kaçalım, nereye gidersek gidelim dönüşümüz onadır ve ileyi turca on dönüş onadır. Badel Mevt'i ölümden sonra Fe kum bir küflüküm. Böylece ne yapar o sizi küfrünüzden dolayı o sizi cezalandırmış olur. Evet et evet. takidu ve istifamın bir mana en nefi min duniyi e ben onun dışında ilahlar mı edineyim abo et edineyim mi min o rabbimin dışında aliyeten esmamen putlar mı edineyim İlahlar mı edineyim benim böyle bir rabbim varken beni yaratan bir rabb varken in yuritni rahman eğer rahman isterse neyi bituduin eğer Rahman bize zarar vermek isterse, Latuni تُونِي أَنِّي Onların şefaatı, yani o eslamların, putların, ilahların yardımı, desteği, şefaatı, aracılığı ne olmaz? Bir fayda vermez. Hiçbir faydası olmaz. اَلَّتِي <gülüyor> زَعَمْتُ Ki siz öyle zannediyorsunuz. Zannediyorsunuz ki putlara Allah'ın dışındakilere tapmakla, he, bunlar bize ahirette şefaatçi olacaklar. Bunlar bize ahirette kurtaracaklar. Ya o beton seni nasıl kurtarsın ki? O put seni nasıl kurtarsın ki? Şairin dediği gibi kendisi muhtacı himmet bir de de nerede kaldı gayrı himmete de kendisi muhtaç olan bir şey bizim ihtiyacımızı giderebilir mi? Yok. Ne derler kellen ilacı olsa önce kendi kafasına sürer. Yani adam ilaç satıyor. Hocam kelliye çok şahane ilaç diyor. Ama senin saçın yok, senin kafan keli. Eğer faydası varsa önce kendi kafana sür yani. Yani o putların bana bir faydası olmaz ki. Onlar bana şefaat etmez ki. He, şefaatum şeyen ve la yunkidun sıfat Yani ne onlardan herhangi birisi sizin zannettiğiniz gibi bana şefaat edicidir, ne de beni kurtarıcı, cehennem azabından kurtarıcı değildir ve de kurtarmaz. İnni, muhakkak ki ben giderim abettü abettü hayra Allah. Eğer Allah'ın dışındakilerine eğer ben ibadet eder taparsam ne olurum? Le fil bala bil Açık bir sapıklık içerisinde olmuş olurum. İnni amen tu dirbikum muhakkak ki ben sizin Rabbinize ne yaptım? İman, İman ettim. ettim. Fesme'u isme'u kavli. Ey benim kav kavmim kavli. Benim kavlimi, benim sözümü dinleyin, sözüme kulak verin. Beni dinleyin. Bunun üzerine bu onları uyarınca maalesef o Antakya'daki o azgın çete ne yaptılar? Ferecemuhu <gülüyor> femate. <gülüyor> Aynen dedikleri gibi onu taşladılar ve onu öldürdüler ve o öldü. Ha fi denildi lahu inde mevtiyi. O Habib Necar ölümü anında, o öldüğü anda birden perde açılıyor. Birden perde açılıyor. O ölüm anında ona denildi ki Utkilil cenne. Ey Habib Necar, hadi cennete gir. Şehit oluyor ya. Hadi cennete gir denildi. Hale. o dedi ki ya bu harfi bir dikkat çekiyor. Uyarı harfi Leyte kavmi, keşke benim kavmim, keşke benim milletim, o Antakyalılar, ya alemun, keşke benim kavmim bilmiş olsaydı. Yani onların bana yaptıkları neticesinde benim ulaştığım bu mükemmel durumu, bu cennete ulaşma durumunu keşke benim kavmim bilseydi, bundan haberdar olsaydı, keşke onlar da dolayısıyla iman etmiş olsaydı diye temennisini Habibi Neccal bu şekilde ifade etmiş oluyor. iki sayfayı bu şekilde bitirmiş olduk. Sadatallahul azim. Elbette ki Allah doğruyu söylemiştir. El Fatiha. <gülüyor>